Alp Ulagaylı Spor. Günaydın Alp. Günaydın Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın canım. Günaydın Alp abi. Volkan da. Volkan Günaydın. Ee, derinden geliyor evet. <gülüyor> Şimdi iyi mi? Ha, şimdi iyi. Merhaba. Evet, e, tabii Avrupa kupaları var. Özellikle konuşmamızın iyi olabileceği. Evet, siz bahsettiğiniz bir yazı vardı. Şey konuşunca şimdi hemen okudum yazıyı ben. Ha öyle mi? Evet. Evet, yani beni doğrusu şaşkından sürükleyen de bir taraf gazetesinde Nurullah Öztürk imzalı bir yazı var. Belki onu da biraz konuşabiliriz. Evet, çünkü işte biraz Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçıyla da bağlı tabi şimdi deçt. Aslında iyi bir sonuç gelince 2-2'lik iki, hafif yatışır gibi oldu şey. Ee, terim ne oldu bu kulübe? Bu yapılar mı tartışması böyle hafifli diyen yani bir kötü sonuç geldiğinde şey olur. Hemen alelenecekti tekrar. Bakın olmuyor işte. Olur mu İtalyanla falan diye. Evet. Yani bu işler tabii şeye bağlı. Sadece sonuçlarına. Fenerbahçe'de e, Alex'in Fenerbahçe'de yaşadığı durumda e, buna epey benziyordu. E, yani takım birkaç kötü sonuç alınca Alex sesleri yükseliyordu. Ee, şey olunca e, özellikle Avrupa'da iyi sonuçlar gelince şey oldu tabii yatıştı. Yani Alex'i yine seviyordur ama e, takım iyi sonuçlar aldıkça şey olmaz. Alex nerede de tezahüratları e, çıkmaz tribünde. Yani Galatasaray'da da bu sezon herhalde sezon boyunca bol bol yaşanacak bu durum. Evet, bu daha çok objektif değil hissi ve başka türden değerlendirmelere değerlere bağlı olarak yürütülen bir tartışmalar zinciri gibi gözüküyor. Neyse üzerinde durabiliriz ama öncelikle bir sonuçları ve olup biteni bir değerlendirelim istersen. Evet Galatasaray Torino'dan, yönetik teplasmanından iki ikilik galibi beraberlikle dönüyor. Neresi galibiyet diyordum. Yani grubu Gruptaki en kilit maçlardan biriydi ve e, tamamen tabloyu değiştirebilecek bir sonuç aldı Galatasaray Yani Juventus gruplar başlamadan benim grup için favorimdi doğrusu. Ama iki sonuç aldılar. Yani Juventus'un muhtemelen hesabı şuydu. E, i̇kinci maçlar bittiğinde bu 6 puanı, 6 puanı ulaşırız diye düşünüyorlardı. Yani Copanek deflasmanı da galibiyet. İçinada Galatasaray galibiyeti. Şu an puanları 2 Galatasaray İsada Real Madrid ve Dettasmanda Juventus'tan e, kaç alır diye düşünüyorduk şey başlamadan Şampiyonlar ilgi bir belki ikken yani İsa Real Madridle beraberlik mesela Üventin ilgi o şu an olan puan bir Evet e, o yüzden yani ilk maçtaki yenilgi orada ama e, Galatasaray için şu andaki durum şey hmm, hiç umutsuz değil. Juventus için bence biraz hayal kırıklığı var. Şimdi üçüncü ve dördüncü maç haftaları oynanacak. Orada biliyorsunuz yıllardan beri sistem öyle neredeyse karşılıklı eliminasyon gibi oynanıyor. aynı takımla oynuyorsunuz üst üste. Orada Galatasaray'ın Copenhagen'den alacağı 4 puan bile önemli olacak ama hani olur ya iki galibiyet gelirse eee son iki maça büyük bir avantajla girebilir sarı kırmızılar ben maçı izleyemedim yani özetlerine bakabildim ancak i̇şte bazı önemli pozisyonlar bir de eleştirileri okudum tabi Mancini anladığım kadarıyla Real Madrid yani geçen yılki ve bu yılki Real Madrid maçlarının Şarkıya maçlarının aksine daha defansif bir anlayışı benim temkinli davranıyor hani şurada haklı tabi Takımın başına gireli 3 gün oldu. Elbette tanıdığı oyuncular vardır ama yani bütün takımın, bütün oyun sistemini, her şeyini inceledi mi, oyuncularla bir ilişki kurabildi mi, evet demek mümkün değil. O da ilk maçtan temkinli bir tercih etti ve Drogba, burada kaderi Beyliğin isim oldu açıkçası. Bir tane attı, bir tane attırdı ve beraberliği getiren isim oldu evet çare drogba diyenler haklıymış yani evet şampiyonlar liginde de 41. golünü atmış oldu yani şu an aktif futbolcular içinde 3. Messi evet, ve Ronaldo'dan sonra yani futbol hayatı sürenler içinde baya yüksek bir evet yani sadece şampiyonlar ligi kısmında zaten şampiyonlar ligi dışında pek bir UEFA kupası oynamış ilk 2 sezon sanıyorum Sonra hep şampiyonlar liginde ee, yüksek bir gol sayısı yakalanmış. Hmm, bu sezonda şey açtı. E, perde açmış oldu. Evet, bir gol, bir de assistti de o yaptı. Evet, sonra çok kendi yani. yani, maç gitti derken çok e, kritik bir gol attırdı tabi yani 80. 8. dakikada e, ve beraberliği getirdi. E, şimdi yani galse için önemli olanıydı. Manchin'in uyumu olacak takımı ama hani yeni teknik teknolojiler için hep şu şey olur. İlk birkaç maç o yeni heyecanın getirdiği bir gaz olur. Oyuncular gözüne girmek isterler ama kendi sistemini oturtacakse bu ve farklı bir sistemse e, ciddi sıkıntılar yaşanması kaçınılmaz bir durum. E, sezon öncesi takımla birlikte çalışmadığı mutlaka değiştirmek isteyeceği şeyler olacak. E, bir de şu yabancı sınırı metredisi yani ee, çarşamba akşamı Galatasaray 8 yabancı ile çıktı sahaya. E, ligde bunu e, bu sayıda yabancı oynatmak mümkün değil. Ligde 6 mı? Ee, en fazla 6. En yani. fazla 6 maksimum. Yani o sınırda takılacak. E, zorlu bir süreç bekliyor. E, evet. Mancini. Bir de işte, sözleşmesine madde koydurdu. 2014 yazında İtalya velik takımından teklif gelirse ayrılırım diye. Aa, öyle bir ihtimal mi varmış? Evet. Ee, milli takımının teknik direktörü Prandelli ayrılacak görevden ee, Dünya kupasından sonra böyle dedi ki Dünya Akbası'ndan sonra büyük bir ihtimal yani sözleşmesi bitiyor ayrılması bekleniyor ondan sonra hani niye olmasın der gibi bir madde koydurmuş ee, sözleşmesine, Galatasaray yaptı hani büyük bir ihtimal midir bilmiyorum ama yanısından kafasında böyle bir ...şey var, düşünce var. Şöyle, onu anlıyoruz. Evet. Peki, şimdi bu Galatasaray meselesine... E, ...o zaman girmişken... ...bir de bu... E, ...Nurullah Öztürk'ün dünkü... ...Taraf Gazetesi'nde çıkan... ...bu ayıp size yeter başlıklı yazısı... ...üzerinde bir iki cümleyle... ...duralım. Yani... E, çok uh, kurumun adını tarihe altın harflerle yazdıran kişi, yazdıran kişilerin çok basit ve sudan sebeplerle koparıldığına kapının önüne konduğuna tanık olduk diyor. İşte dini inançları gereği Hamza e, koparıldı ardından Hakan Ünsal hatta Ribery e, sif dini inançları güçlü diye bir anlamda giderse gitsin denerek gidişine zemin hazırlandı diyor. Daha sonra da Türk futbol tarihinde işte çok büyük bir yer açtı. Hakan Şükür örneğini veriyor. Ee, ve işte Başbakana Fatih Terim'e e, Övgüler Düzen e, ilginç bir yazı var ve bence e, nasıl yayınlandığına da hayret ettiğim bazı şeyler de var. E, özellikle Taraf Gazetesi'nde çünkü e, düpedüz ...suç... neredeyse suç unsuru taşıyan... ...hakaretler var. Yani dolaplar çevirdi diyor... ...şeyler. Yöneticiler. Yöneticiler özellikle de şey... ...başkan, başkan. işte... ...ünsal... Ünal Aysal. Ünal Aysal. Ve işte bütün kendisini o koltukta tutan seçim kazandıran daha ötesi varlığını borçluğu olduğu adam gibi adam adam gibi adam Fatih Terim'e öyle oyunlar oynadı oynamaya kalktı öyle dolaplar çevirdik ki olan biten karşısında taraflı tarafsız herkesin başı döndü diyor. Ve işte ta Fatih Terim ve Hakan Şükür bu ülkenin futbol tarihinin platin isimleridir. Bu dünya var oldukça isimleri hep anılacaktır. Ünal Aysal'ın ismi ve resmi ise sadece listede, duvarda bir de locasında asılı kalacaktır diye. Locayla da masonlara bir gönderme mi yapıyor? Onu da bilmiyorum yani. <gülüyor> ee, e, ama... Günlerde şeyde de var. E, sosyal medyada özellikle. Ya bu Galatasaray'sın masonik bir kurum mudur? Gibi sorular, şeyler dolaşıyor, yorumlar, sorular. Yani bir kere ben şeyi hatırlıyorum... ...yani... ...çok iyi bildiğim, hatırladığım konular... ...sayılmaz doğrusu ama... ...mesela Ribery... E inançları düzünden gidip gitmediğini bilmem ama parası ödenmediği için dava etti Galatasaray Kulübü'nü. Ve kazandı çatır çatır da parayı aldı e, ödenmeyen paraları böyle gitti. Ve Galatasaray tarihinin belki de en büyük fırsatını kaçırdı. Çünkü dünyanın en büyük oyuncularından biri durumunda şu anda Ribery. Evet aradan 8 sene geçti. Bir iki kriz yılı vardı ama onları iyi atlattı. Yani bu sene... Ee, ...belki de Messi'den... ...Mesli'yi de geçip... E, ...Altontop ödülünü yani... ...dünyada yılın futbolcusu ödülünü alacak. Ha, onu Ödülü kastediyorum. Böyle bir adamı... ...dini inançları yüzünden... ...gönderdiler diye demek... ...ne kadar doğru bilemiyorum. N nasıl yorumluyorsunuz? sorunu? Doğru'unla hayli eskiye gitmiş. E, Hamza Hamzoğlu'ndan bahsediyor. Yani şu an... ...Aktisar Belediyesinin teknik direktörü... ...ve mil Fatih Tenem'in yardımcısı. E, Hamza Hamzoğlu... 1991'de geldi Gazze futbolcu olarak. 95 yılında ayrıldı. İstanbul Spora geçti. O zaman Cem, Cem Uza'nın büyük Cem bir yatırım Uza. yaptı. 95'ten yani 18 yıl olmuş. 18 yıl önceki bir şeyden bahsediyorum. Evet, o zamandan beri şu vardır. Ee, Hakan Şükür'ün evliliği de o yıl, ilk evliliği de o yıla gelir. 95. Fethullah Gülen sanıyorum şahitti. Ee, televizyondan canlı yayınlanan bir e, nikahı düğünü olmuştu. Hakan Şükür'ün. Yani o zamandan beri Gülen cemaatinde yakın futbolcular işte Hakan Şükür sayılır. Ondan sonra Okan Buruk, Emre Belezoğlu hep isimler anılmıştır. Ee, ama hani şu diyeyim. Bir tek Hamza Hamzaoğlu gitti. Geri kalan kaldı. Yani o nasıl oldu onu e, anlayamıyorum. Hmm. Ee, Hamza yaşlanıyordu o yüzden. Herhalde. Diğerleri yine, gayet diğer gençti. 24 <gülüyor> ya da 25 yaşındaydı o zaman. Yine bir para konusu olmuştu. Yani şöyle... Hmm. Kötü bir sezon bitirmişti. Galatasaray'da şöyle oldu. Ben sezonun son maçına gittim o sezon Galatasaray'ın. Ee, hani gördüm ben saçma maçlardan biriydi çünkü küme düşen Zeytinburnu Spor'la oynadı. Galatasaray ilk kere 3-0 yenikti. Bir ara sey yani benim herhalde bir 5-10 sene önceki seyizlerden biri iki ayakkabısını birden Fırat fırlattı Hamza'ya. Ayakkabıları çıkardı sağa kafasını atmak için. Kim bunu yapan? seyirci. zaten birisi Galatasaray'ın. Ali kapalı türbününde. Ayakkabı. Sağdaki kenarında iki tane ayakkabı var. Evet. Öyle bir durum. ve Çok sinirlenmişti seyirci. ve işte Sonra Galatasaray'ın maçı 7-3 kazandı. Böyle dediğim gibi saçma sapan bir maç. Ee, ama o kötü sezonun ardından yönetim bazı oyuncularla yolları ayırdı. Yani Aspor'a teklif ettiler vesaire. Gidenlerden biri de Hamza Hamzaoğlu olmuştu. Ama bunu hani inanca mesareye bağlamak e, garip geliyor. Yani öyle olduğunu düşündüğümüz bir sürü oyuncu. Sonraki yıllarda Galatasaray'da kaldı ha. Şu söylenirdi Adnan Polat Galatasaray yöneticisi sonra başkanı. Evet bir takım oyuncuların bu bağlantısının hoşlanmıyor. Ee, onları kulübe yanaştırmıyor. Ee, şeyi vardı, iddiası vardı ve Ama yazıda bu da söylenmiyor. Öztürgün yazısında Adnan Polat ve Eşin Çelebi'ye reva görülenler de e, Stadın yani yapımında o, çok büyük emeklilerin olduğu için onlar da evet, bir şekilde kulüpte tarzında yani. olduğu kişileri aynı yazıda birleştirmiş ama yani evet. burada e, nedenleri farklı gözüküyor farklı nedenler aynı yazıda birleştirmiş yani. Evet, peki şey Fatih terime yapılanlar o, olayın boyutlarını bu gezegenden alıp bambaşka bir gezegene taşırdı. Badızını evet, e bağlamazsanız yaz, yazının bir anlamı olmayacak bağlamak için getirmiş işte. <gülüyor> Yani Gezegenler arası seyahat için Terim'e bağlanmış. Terim Nur'a da haksızlık Ve şey 61 yaşından sonra kulübe üye olan e, <gülüyor> Ünal Aysal'ta değil mi böyle Evet 65, 65 yaşında 65, yıl. Üye. 65 değil bu arada galiba 60 yaşında Ya da 61 Hı -hı. yaşında oldu Evet Geç üye oldu kesin uzun yıllar Türkiye'de olmadığı için <gülüyor> Böyle bir <gülüyor> Suçlaması var ee, Yani Haklılık olup olmadığını ya da hata olup olmadığını aslında zaman gösterecek. Dediğim gibi yani sonuçlara bağlı bir şey bu. Hakikaten bahsedildiği gibi kurumsallaşma sistem ee, lafları edildi. Gerçekten böyle bir şey kurulacaksa bunu hatta 3 ayda da değil belki 3 yılda göreceğiz. Yani 3 yıl sonra geriye dönüp bakılacak. İşte Denecek ki yönetim ne büyük hata etmiş o zaman ya da şunu diyeceğiz. Vay be yani çok cesur karardı o zaman. E, hatalı gözüküyordu ama... Yani bir bildiği varmış yönetimin. Yani kişiler değişse de yıllar boyu sürecek bir yapı kurdular diyeceğiz belki ama bu hani üç günde üç ayda değil biraz uzun vadede görülebilecek bir şey. Şu an işte şeye bağlıyız bağlı kulüp yani Galatasaray. Sağdaki sonuçlara tamamen hani biraz morali yüksek tutmak seyircinin o protestosundan sızmak için. Ben bir şey eklemek istiyorum bu Galatasaray'ın bu. Ayrılık süreçlerinin dertli olmasından e, yola çıkarak. Yani ben daha çok işte 96'dan sonra Galatasaray'ın birçok dönemine şahit olmuş biriyim. Özellikle 2000 yılında kazanılan başarılardan sonra takımı işte bu başarılara kazandıran oyuncularla yaşanan ayrılıklar hiç e, istenen şekilde olmadı. Hep bir kavga, bir sürtüşme. Bir sırt dönme, kavga, ya yani küslükle bitti birçok şey. Fatih Terim 3 kere geldi Galatasaray'a. İkisinde çok başarılı oldu. Arada geldiği 2002-2003 döneminde e, bir çalkantılar yaşadığı kötü bir dönemdi. Ekonomik krize denk gelmişti Galatasaray'ın. Ama en doğru düzgün veda ettiği dönem de o dönemdi diyebiliriz. Yani bir Çaykur-Rize maçıydı sanırım son maçlarından bir tanesi. Olimpiyat stadındaydı. O maçta taraftarıyla... Özellikle e, bir vedalaşarak gözyaşlarıyla ayrılmıştı e, ama şimdi son iki e, yani diğer iki başarılı döneme baktığımızda tamamen bir yönetimin kendisine sırt dönme gibi e, işte o çok başarılı oldu bizim önümüze geçiyor şeklinde e, bir küslükle ayrılıklar yaşanıyor. Onun dışında futbolcularla da e, çok kötü ayrılıklar yaşandı. İşte takımın en önemli kaptanı Bülent Korkmaz'la e, yine 2003-2005'te evet, 100. yılda ben oynamak istiyorum. Yine de kadroda olayım demesine rağmen e, kadroda olmasına izin verilmedi. Ve yani birçok futbolcuya, e, başarılı yılların futbolcularına Jübile yaptırıldı. Ya da futbol bıraktırıldı ve bir veda maçı da düzenlenmedi. En son son bir Barcelona-Galatasaray maçı yapıldı. Özür dilerim Alp abi. En son bir galatasaray barcelona maçı yapıldı. Son yine Rize maçından önce ama hani onun da yani çok yıllar sonra gerçekleştirilmiş olduğunu kabul söylemek lazım. Yani jubil aslında şey kelime olabilir ilk kelime yani ben mesela tabii daha önceki dönemi hatırlıyorum 80'ler 90'lar boyunca özellikle üç büyüklerin hatta dört büyüklerin Trabzon'u katmak lazım. Diğer takımlarda da vardı önemli futbolcu futbolu bıraktığında ki şimdi bugüne göre transfer biraz daha azdı yani aynı oyuncu birçok oyuncu aynı takımda 8 yıl 10 yıl görebilirdik. Bıraktıklarında bir jübile maçı yapılırdı ve hani o bir vefa işte oyuncu için son bir para kazanma şansı çünkü maçın gelirini, hasılatını futbolcuları sık Sıkı her sezon işte bir, beşikta, bir eski Beşiktaşlı, bir eski Galatasaraylı futbolu bırakın için jübile yapılırdı. Ee, hani bu gelenek 10 yılda yani 15 yıl 15 yılında kayboldu. Böyle bir jübile yapılmıyor. İşte biraz oyuncu tatsız tutsuz o olsa bırakıyor. Hatta belki bir küçük takıma gidip... ...acaba devam edebilir miyim birkaç ay diye bir denemede bulunuyor. Etmiyor. Çünkü ne aynı şartlar var ne kendi futbolu aynı düzeyde. O yarım sezondan sonra tamamen bırakıyor mu? Ama... En son jübile kime yapıldı bilmiyorum. Hacinin jübilesini hatırlıyorum ama Romanya'da oldu. Romanya'da. Ee, en son hatırlanan ve büyük olan <gülüyor> Mehmet Özdüley'in ki Galatasaray'ın... E, pardon Fatih Terim'in Milan'ın başında olduğu dönemde. 2001. 2001'de. 2001 e, değil mi? 2001'di herhalde. Evet evet. 2001. Milan yani, takımı gelmişti. Bir Gelirler bir vakfa bağla, bağışlanmıştı vesaire gibi ama, bir büyük şey. Ama Galatasaray hani 99-2000'deki UEFA kupası takımı... Yani nasıl oldu hala oynayan da var o takımdan ee, Hasan Şaş falan bile biraz Şeyi bıraktılar futbolu Hani antrenör olarak döndü i̇şte Ümit Davala o takımdan ee, Ama hani işte Okan Buruk Beşiktaş'taydı sonra belediyedeydi Hakan Şükür bıraktı onda da bir jübile yapılmadı yani Herhalde Galatasaray tarihinin En önemli 20 futbolcusu sayılsa 7-8 kişi girer o takımdan Yeni 20'nin içine ama jübile yapıp bırakan yok halbuki yok. işte bir iki önceki kuşağa gitsek Cüneyt Tanman, Simovic, yani 90'ların başında bırakanı hep jübileyle bıraktılar. Üst üste her yıl bir jübile yapardı. O şey kayboldu. E yani ayrılmayı bilmeyen sevgililer gibi bir vedalaşma oluyor her sene Galatasaray'da böyle durumlarda. Belki de işte kurumsallaşmaya tekrar dönüşü yeni başkanla başka türden bir şeye geçilebilir. Ama bu fırsatı da tanımamaya kararlı gibi gözken medyada bazı kalemlerde var anladığım kadarıyla. Peki bir de Trabzonspor'un durumuna bakalım dün. Ya, bu, bu hafta İtalyan hastasıydı zaten. Ha. Trabzonspor'un ben maçını kısmen izledim. La karşısında yani çok şaşılacak derecede e, rahat ilkiyi geçirdi. ve üç bir öndeydiler Trabzonspor. <gülüyor> yani hmm, herhalde bu sene başka şeylerde de görüyoruz. Galatini Juventus attığı gollerde de bu tabloyu görmek mümkün. Dün Trabzon'un La attıklarına ya da diğer İtalyan takımın yediklerinin takımlarının yediği gollerde gördük. Yani o eski İtalyan savunması hani kolay pozisyon vermeyen, kolay gol yemeyen e, e, klişesi hani bu hafta için tamamen rahat kalkmış durumda. Yani Trabzonspor o kadar rahat attı ki Lazio'ya e, şaşılacak şekilde yani hem e, savunma düzenindeki bozukluk hem bu cezanın içindeki beceriksizlik çok iyi ama işte belki tam maçı koparacak şeyi yapamadılar ikinci yarı yani çok e, kendi sahasına çekilmiş Hamleyi rakibi bırakmış bir Trabzonspor vardı. Ben dedim maçın sonu böyle gelecek mi? Belki bir gol daha lazım hakikaten. 2 dakikada 2 golle Lazio beraberliği aldı. Evet, Lazio'nun geçen sene Fenerbahçe ile çeyrek final UEFA'da çeyrek final oynadığını hatırlatalım yani. Ya, Avrupa'nın son... Evet, son Beşiktaş'la oynadı, takım Galatasaray'la oynadı. Yani. Trabzon'la 15-16 sene önce bir kere daha oynamıştı. Çok sık. Herhalde bu 9. maçı falandı Türk takımlarıyla. Belki daha da fazla olabilir. Mümkündür. Yani Trabzonspor'un geçen sene ligi işte 8. <gülüyor> ya da 10. Ya tam hatırlamıyorum Türkiye Kupası vesilesiyle mi gelmişti? O evet. UEFA ligine ama <gülüyor> yani çok kötü bir sezonun ardından e, toplam 13 maçta 2 yenilgi gibi bir seri yakaladı. Ve Mustafa Reşit Akçay diye bilmediğimiz aslında çok da sık adını duymadığımız üst düzeyde. Kendi çocukları olan bir hocayı aldılar. Yanlarına da işte Yusuf Erdoğan diye bir yine genç, yine kendi şehrin altyapısından çıkan bir e, oyuncuyu koydular. Bu şekilde ilerliyorlar. İşte defansta Mustafa Yumlu yine takımın altyapısından gelen oyuncu. Belki de bu işte o 70'lerdeki Karadeniz fırtınasını birazcık hareketlendirecek hamleler yapıyorlar. Yani o tabii bambak bir iki dönem. Yani yabancı futbolcunun olmadığı... <gülüyor> kaynakların daha açık bölüşüldüğü bir dönemde o başarı yakalamak kolaydı. O yüzden ben hep şeyi söylüyorum yani o şehirde kaldıkça çok başarı şanslı yok Trabzonspor'un. Ee, ben Trabzonspor'u İstanbul'a taşırdım. Şey ee, hani hiç olmasa şu bile düşünebilir. Takım İstanbul'a çalışsın tamamen maçları oynamaya gitsin. Bu bile büyük bir çözüm olur. Çünkü o şartta daha kariyerli ve daha iyi yaşam şartı isteyen oyuncuları şeye getirebilirsiniz. Getirebilirsin. Aksi takdirde ee, Trabzon'da yaşamak istemiyor. Yani bir Batı Avrupalı oyuncu için çok zor. Yani zaten Türkiye'de bir Fransız, Alman, hani sosyal yaşamı da önemli olsun. Öyle geleyim, çocuğum okul olsun diyen birisi için yaşanabilecek işte herhalde. 3-4-5 şehir, belki 6 şehir falan var. Ee, o yüzden o, hani çok, bir sosyal sürü oyuncuları gördükten mi? sonra geçtiğini yani hele eşleri gördükten sonra <gülüyor> <gülüyor> apar topar vazgeçtiklerini biliyoruz. Şeyden. Yani mutsuz oluyorlar orada. Ee, bu sezon yani Malu'da ile Bosingma büyük hamleler o yüzden Trabzon Spor için. Biz i̇şte evet. bir sene kalıp burada, giderler. Evet, belki burada e, süreyi maalesef doldurmuş durumdayız. O zaman e, şöyle toparlayalım. Trabzon'un şansı devam ediyor. Yani iki maçta dört puandalar. Lig'de ikinci konumdalar. Dörtlü grupta e, dört tane maçları var önlerinde. Bence yolları açık gayet. Tabii dedi. Galatasaray evet. galibiyeti Allah zaten. Evet, Hı, önemli. Tabii. Peki çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz. Spor. Açık Radyo program destekçisi olun.